Mümin ya şeytanın lenmesini yani fısıldayıp vesvese ettiği şeyleri kabul eder ya da meleğin lenmesini yani kendisine ilham ettiği hak ve gerçeği kabul eder ve Allah Teala'nın dinine sarılır. Allah Teala'nın rızasına bel bağlar. Rızasını amaçlar ve şeytanın tuzağından kurtulur. Görülmez mi ayeti kerimede: "E şeytanu ye'idukumul fakra ve ye'murukum bil fakhşâ" yaidukum يَعِدُكُمْ minhu ve وَفَضْلًا Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Cimriliği size emreder. Allah ise fazl kereminden size mağfireti vaat eder. Buyurulmaktadır. Artık mümin ya şeytana icabet eder, cimrilik onu türlü meşakkate sokar. Veyahut da servet, riyaset ve şöhreti gözden çıkarır, Allah Teala'nın rızasını amaçlar. Başka bir yol yoktur. Artık kim nefsinin hevasına muhalefet eder ve Mevlasının rızasına amaçlarını bağlarsa şüphesiz ilmi faideli olur. Çoğu zaman ilminin eseri tabilerinin üzerinde görülür. İlmin faideli olabilmesi için tağutu inkar, allah Teala'ya içtenlikle iman etmek gerekir. Allah-u da وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا إِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ Femeşra ibadillazina yestemiunel kavle feyetebeuun ahsene ulaikalezina hadahumullah ve ulaikehüm ulul elbab Gerçek müminler onlardır ki, taguta ibadet etmekten son derece sakındıkları halde kalben, ruhen, bütün sinir sistemleriyle Allah'a dönerler. Böylelere müjdeler vardır. Binaen aley Habibim söze iyi'den iyiye kulak verip kabul eden ve sözün en güzeline uyan kullarımı müjdele. Tagut'a ibadet etmekten uzak kaldıkları halde kalben ve ruhen bütün sinir sistemleriyle Allah'a dönerler. Hakikaten o kullarım Allah'ın kendilerini hidayete erdirdiği kimselerdir. Ve onlar kendileri saf ve üstün zeka sahipleridir. Buyurarak Tagut'a icabet etmeyenleri hidayete erdireceğini müjdelemektedir. Tagut her insanın kendi nefsidir. Şeytana da zalim hükümdara da hasılı insanı Allah Subhanahu ve Taala'nın yolundan alıkoyan her şeye tavut denilmektedir.